Allahü Teala, sifatları sünnet, la ilahe illallah, alhamdülillah, bismillah, as-salamu ala sallimana muhammedin, ala ve sallimhi e-jm'aat. Faslatı oğydini, ve Enne yani nebiye sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salli yehumul fitri rakatini e, Ramazan bayramında iki rekat kıldı. لم يسلل قبلها ولا بعدها. Bundan önce de ondan sonra da namaz kılmadı. وقال Ömer, Ömer dedi ki salatul fitri vel Adaha rakatani tuha ve Ramazan bayramı namazı iki rekattır. Tamamun gayrı kasri, eksiksiz, tamamdır. ala lisanu nebiyyikum, nebinizin insanında. Fakat khaba <gún> men iftara khumayan ondan kacığını kacılan kuslan kaybetme. Ee fakat khaba men iftara iftira eden insan hüsrana uğramıştır. Yani bunun dışında bir şey söyleyen benim bu rivayet ettiğim yani mesela biri dese ki salatu'l fıdlı ve'l adha dörd rekattır. Yani misal iftira etmiş olur. Değil mi? Veya da ve benzeri. Tamam. ولا يشرع صلاه العيد اذان ولا <وَلَيْقَمَتٍ> اقامه ve ezan bayram namazi için değildir bayram namazi için meşru değildir demek ha muslimin anca bin gizimin ibadetinden dolayı salihul mali bi sallallahu aleyhi ve peygamber <gülüyor> ve beraber namaz kılan bayram namazını kılma ayramatun ve ayramatini <gülüyor> nevi defa ne de iki defa peygamber bayram namazı kıldı Febeda bi salati kabla hutbeti namazı hutbeden namaza, beden bununla başladı. Gayr-ı ezanit ve la iqametin ezan ve iqamet kamer olması. Evet. Ee, bayram namazının rekat sayısı şimdi o zaman bugün başlamış olduğumuz konunun başlığı ne? Bayram namazının kılınma şekli. Yani bayram namazı ile ilgili bayram namazının öncesinde bir takım adab ve edepleri öğrendikten sonra bugünkü konumuz Bayram namazının kılınma şekli. Birinci madde bayram namazı iki rekattır. Bu Müslümanların icması ile sabit olmuş olan bir şeydir. Bu icma nasıl bir icmadır? Hem sözlü bir icmadır hem de ameli bir icmadır. Çünkü asırlar asırlara yani halef seleften bu şekilde almış. Hem sözlü olarak hem de ameli olaraktan bu şekilde devam etmiştir. Bu da da hatırlıyorsanız demiş ki icmanın en kuvvetli mertebesi budur. Yani bir şeyin hem sözlü hem de ameli uygulamada olmakla beraber icma edilmiş olmasıdır. Buna mesela başka örnek ne var? Buna başka örnek hem sözlü hem ameli icma reci öyle değil mi? Normalde Kur'an-ı Kerim'de olmasa dahi hem sözlü hem de ameli olarak daha işte bu akılcılık ve işte batıya yamanma fikri ortaya çıkmayıncaya kadar hem ameli hem de sözlü olarak İslam aleminde evli olup da zina yapan insanların dinden suçlu bulursa bunların rejim yapılacağı sabittir. Değil mi? Ondan dolayı da ehl-i sünnetin yanında bu tip durumları inkar eden insanlar küfre giderilir, değil mi? E, i̇kinci mesele ise Cuma namazı, şey, bayram namazının ezanı ve ikameti yoktur. Mesela normalde diğer bütün namazlarda işte cuma namazı gibi işte 5 vakit namaz gibi namazlarda ezan var. Ezanın kabinde son olarak namaza durulduğunu ifade eden kamet var. Ama bayram namazında böyle bir şey söz konusu değildir. Ha diyeceksiniz niye? Yani sebebi nedir bunun? Öncelikle biz diyeceğiz ki bu işte tevqifi bir iştir. Yani bunun sebebi bilinse de bilinmese de bu böyledir. Çünkü ibadetlere mutallik olan bir durumdur. Ve ondan dolayı da yapılmaz. Bunun niye böyle söylediğimizin nedenini birazdan açıklayacağım inşallah. Ayrıyeten sahabeden zaten bu şekilde varit olmuş yani sahabe sarih bir şekilde. Önümüzdeki hadiste de olduğu gibi yani ben Peygamber ile beraber bayram namazını kıldım. غَيْرَ مَرَّتٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ Ne demek bu? Yani ne bir defa ne iki defa, çok defa kıldım. E manasında bir veya iki defa değil yani çokça defa kıldım. Hiçbirinde namazlarda ezan ve ikamet yoktu diyor sahabe. Onun için bazı alimler çünkü şöyle bir fikir öne sürmüşler. Demişler tamam ezan ve kâmet okunmayabilir ama es cami camiatun diye bağırılması müstehaptır demişler. Yani birilerinin bayram namazına insanları davet etmek için es-salâtu camiatun veyahut es-salâtu camiaten denmesi müstehaptır veya caizdir demişler. Bu doğru olan bir görüş değil. Yani bu diğer başka namazlarda da karşımıza gelecek bu. Mesela işte husuf kusuf namazları gibi, güneş tutulması, ay tutulması gibi. Her namazın kendi delili bizi bağlar. Çünkü mesela ibadet meselesi olduğu için, öyle değil mi? Mesela ibadet meselesi olduğu için kıyasa açık olan bir mesele değildir. Dondurulmuştur. Yani ne şekilde varit olmuşsa o şekilde inanılır ve o şekilde amel edilir. Haber ki burada hikmet şu olarak zikredilebilir. Bayram namazı, herkesin bildiği, hazırlandığı, sabah kalktığı bir namazdır. Ayrıyeten insanlar evden çıktıklarında musallaya gidinceye kadar tekbir getirmeleri ileride gelecek. Tekbir getirmeleri sünnet olduğu için yani biliyorsunuz bayram günlerinde tekbir getiriyoruz değil mi? Teşrik tekbirleri getiriyoruz. Ve özellikle evden çıktığımızda şeye gelince musallaya gelinceye kadar ve asıl olan yüksek sesle tekbir getirmektir. Zaten çevredeki herkes bayrama çıkıldığını, bayrama gidildiğini anlar. Bundan dolayı ve insanların bayramlarına kendileri din olmasa da değer verdikleri, onun için hazırlandıkları, süslendikleri için hikmet olarak bu söylenebilir. Hani bundan dolayı ezan ve kamet bayram namazı için kılınmamıştır diye. Ama böyle bu hikmeti bilmeseydik de yine ezan da okumazdık, kamet de getirmezdik. Çünkü Peygamber Vesselam'dan böyle bir şey varit olmamıştır. Üçüncü bir mesele ise namaza gelindiği zaman, e, burada söylemiş, hadiste gelmiş olduğu gibi önce hutbe, e, önce namaz, ondan sonra hutbe. Yani önce hutbe sonra namaz değil, cuma namazı gibi tam tersine. Cuma namazının tam zıddına önce namaz, bayram namazı, ondan sonra ise hutbe. Evet devam edelim. اَيُكَبِّرُ فِي رَقَةِ الْعُوْلَةِ بَعْدَ ve istitahe ve istitahtan sonra ve qabletuavuzet tavuzdan önce ve qabletiraati ve önce sittet tekkbirat, 6 tekkbir getirir. ihrami İhram tekbiri rük, rükündür ve la bu'tammineha Onda gereklidir. La ten afidu es Onun dışında namazın kabulü olmaz. Ve min Bunun dışındaki tekkbirler Sonra istiftahı بعدها sonra namazın sonra istiftah yapar. Diyanet istiftahatı اول الصلاه çünkü istiftah namazın başındadır. Sonra yati bi takbirat az sonra altı diğer tekbirleri yerine getirir. Sonra havuzu akıbte kebiret es-sâdiseti sonra tavuz getirir. Vele tavuz çünkü tavuz bir Kıraat içindir. Fe yukun ayn-dehah yanında olur. Tımm-i yakala o sorat Şimdi namaza durduk. Birinci rekatı anlatıyor. Yani bayram namazının birinci rekatı nasıl kılınır. Şimdi namaza durduk. Allahu Ekber dedik. Bu birinci namaza girerken ki tekbir ne tekbiridir? İhram tekbiridir ve namazın rükünlerindendir. Öyle değil mi? İhram tekbirini görmüştük zaten. Namazın rükünlerindendir. Namaz onsuz olmaz. Şimdi bayram namazıyla alakalı... İleride hadis olarak da zaten gelecek hepimiz göreceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, bayram namazında ondan en sahih olan rivayete göre birinci rekatta yedi tekbir getirmiştir. İkinci rekatta beş tekbir getirmiştir. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan farklı uygulamalar naklo olunmuştur. Ama bunların içerisinden en sahih olan hangi yönden en sahihten kastımız ne? Senet yönünden. Rivayet yönünden en sahih olan ve ulemanın kabulü yönünden de en ekser olan birinci rekatta peygamber aleyhisselatü sallamın yedi tekbir getirdiğidir ikinci rekatta beş tekbir getirdiğidir birinci rekatta yedi tekbir ikinci rekatta beş tekbir şimdi birinci rekatta durduk şimdi sahabe diyor ya peygamberimiz birinci rekatta amirimin şuayip babasından o da dedesinden. tamam mı? bu senet zaten şeyin arasında ihtilaflı bir senet yani amirimin şuayip an abihi an ceddihi bu senet hadisçiler arasında ihtilaflı bir senet. Amr İbn-i işte babasından bir de ceddinden olan rivayeti kimi alimler zayıf kabul etmişler. Mutlaka onu destekleyen bir usul olması lazım demişler. Çünkü ceddi dediği kişi demişler sahabedendir. Ve babası da onu görmediğinden ötürü bu rivayet işte mürseldir vesaire veya inkıta vardır falan. Ama racih olan yani genel ehli ilmin kabul ettiği Amr i̇bn Şuayb Şuayb an ceddi rivayetini bu kısmı ile sadece tabi bir de senedin sonrası bölümü de var. Sadece bu kısmını konuşuyoruz. Hasan olanı e, kabul etmişler demişler ki bu sened Hasan bir senedir. Bu da bu yolla bize gelmiş yani. Amri bin Shuayb anabihi ancedhihi demiş ki peygamber Aleyhisselam birinci rekatta yedi tekbir getirirdi. İkinci rekatta ise beş tekbir getirdi. Şimdi ilk rekata geldik. Yedi tane tekbir getireceğiz. Tamam? Birinci ihtilaf burada ne? İlk ihtilaf ihram tekbiriyle beraber mi yedi tekbir? Yoksa ihram tekbirinin dışında mı yedi tekbir? Tamam. Yani ihram tekbiriyle beraber yedi tekbir dersek ihram tekbiri bir, altı tane de bayram tekbiri olur. Bu birinci rekat için. İhram tekbirinin dışında yedi tekbir dersek toplam sekiz olur. Bir tanesi ihram tekbiri olur. Yedi tanesi bayram tekbiri olur. Ne bunu ne bunu destekleyen bir elimizde bir şey yok. Yani bu şekil ayrıma gidilmiş ama bunu bunu destekleyen bir durum söz konusu değil. Yani el emru fihi se'a genişlik vardır. Dileyen dilediği gibi yapabilir. Özellikle ihram tekbirinden sonrası zaten sünnet olduğu için. Yani ihram tekbir rükündür. O yerine geldikten sonra diğer tekbirler zaten sünnettir. Çok da önemli değildir. Şimdi tekbiri getirdik. Allahu Ekber dedik. Tekbiri getirdik. Namaza girdik. Sonra bir daha Allahu Ekber dedik. Bir daha tekbir getiriyoruz. Tekrar Allahu Ekber deyip tekrar tekbir getiriyoruz. Bir şey okuyor muyuz bu arada? Fatiha falan? Yok. Tekrar Allahu Ekber, tekrar Allahu Ekber. Yedinci tekbiri ve da altıncı tekbiri, artık nasıl isimlendirirsek. Dedikten sonra artık namaza başlamış oluyoruz. Bunun manası ne? İstiftah, ta'vuz, besmele ve kiraate geçiş demek. Anlaşıldı. Çünkü normal namazda bu şekilde yapılıyor. Burada da bu şekilde yapacağız. Bu birinci şey, birinci rekat. Buna ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Devam edelim. Eller on. Geleceğiz, ona geleceğiz. Şu anda sadece tekbirler. Yani nasıl tekbir getirilir, onu görüyoruz. İkinci <gülüyor> rekatta... Kıraattenince beş tekbir getirir. Gayret tekbiratı intifal, itikali, intikal tekbirinin dışında. Lime ahmedu an amr, ibn şaib an ebihi an ciddihi, Nuh Ahmedin, bu sahabeler rivayetinden dolayı. Enne lebiye sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi kem sellem, kebderâ fî aîdîn, sinte-i aşirete, getirdi. Sed'an fîl-ûlâ, tanesi birincisinde ve kamsın tanesi diğerinde. Şimdi geldik ikinci rekata. İkinci rekatta ise şimdi birinci rekatı düşünün önce. Birinci rekatta 7 tane tekbirimizi getirdik. Sonra rüküye gittik. Sonra secdeye gittik. İki secde yaptık. Son secdeden ayağa kalkarken ne yapıyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Bu tekbirin ismi ne? İltikal tekbiri. Yani bir rükünden veya bir amelden başka bir amele geçerken söylemiş olduğumuz tekbir, tamam Bunu saymıyoruz işte. Yani o secdeden kalkarken ki getirmiş olduğumuz tekbiri saymıyor. O zaten birinci rekatın daha şey tekbiri. Yani ikinci rekata başlamamışız. Ayağa kalktık, o tekbirin dışında kaç tane tekbir getireceğiz? Beş tane tekbir getireceğiz. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beşinciyi de söyledikten sonra normal okumaya başlayacağız. Anlaşıldı? İnşallah. Evet. Varubia tekbirati konusunda başka olmuştur. Ali bin Abdullah Ahmed dedi ki: sallallahu aleyhi tekbiri etti ve hepsi Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabı tekfir konusunda ihtilaf etti. Onlardan farklı farklı rivayetler bize varit oldu. Mesela bunlardan bir tanesi de ne? Bilmeniz lazım normalde Hanefi mezhebinin uygulaması nasıl? Mesela o bir tanesi İbn-i Mesud'dan naklolunduğu söylenen, şu anda da mesela diyelim ki Hanefi mezhebinin uygulamasında mevcut olan ve bunun dışında farklı farklı rivayetlerde de bulunulmuş. Yani tekbir sayısı farklı farklı rivayetler varit olmuş ama bunların içerisinden Dediğimiz gibi senet ve amel yönünden en kuvvetli olanı Amir i̇bn bize gelen, yani onun kanalıyla bize gelen birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş ee, tekbirdir. Yalnız İmam Ahmet ne demiş? İmam Ahmet'in zaten bu konuda mezhebini artık anladınız değil mi? Bir konuda farklı farklı rivayetler rivayet olmuşsa, İmam Ahmet tercihten ziyade hepsinin caiz olduğunu söylüyor. Yani genelde alimler, Mesela farklı rivayetlerin mevcut olduğu bir yerde alimlerin mezebini, işte farklı delilleri kullanıp, senetleri inceleyip, metinleri inceleyip şeriatın ruhuna veya uygulamaya hangisi daha uygunsa onu tercih ediyorlar. Budur. Mesela korkun namazında da aynısını gördük değil mi? O kadar çeşit varit olmuş. Alimlerin her bir mezhep bir tanesini tercih etmiş. Ama İmam Ahmet bunların içerisinden Genel uygulama olarak belki bir tanesini yapmış mezhebinde, ama hepsinin caiz olduğunu, hepsinin yapılabileceğini söylemiş. Burada da durum aynı şekilde yani hepsi yapılabilir diye senedi doğrudur say ise ve sefte uygulaması da mevcutsa hepsinin yapılması caizdir. Ama dediğimiz gibi genel uygulama ve senet yönünden en sayih olan birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beştir. Evet ve fa'u yedeyi ma'a kulle tekbire tekbirle beraber ellerini kaldırır. Yani muhu sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her fa'u yedeyi ma'a tekbir tekbirle beraber ellerini kaldırır. Evet. Şimdi e, bu el kaldırma meselesi yani her tekbirle beraber yedi tane tekbir getireceğiz veyahut da beş tane tekbir getireceğiz. Şimdi şurada sorun yok. Mesela diyelim ki ilk namaza girdik. Ee, ihram tekbiri demiş olduğumuz tekbiri getirirken elleri kaldırmada sorun yok. Zaten o sabit. Değil mi? Namazın dışında, deli yani bayram namazının delillerinin dışında sabit. Allahu Ekber dedik, elimizi kaldırdık. Sonra elimizi ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Tamam. Peki sonraki tekbirlerde, yani o 6 tane veya o 5 tane tekbirde, ikinci rekatta her Allahu Ekber dediğimizde elimizi kaldırıp tekrardan bağlayacak mıyız? Tamam, Yoksa sadece ellerimiz bağlı bir şekilde Allahu u mi diyeceğiz? Alimler ihtilaf etmişler. Tamam. Birinci tekbirden sonraki tekbirlerde birinci rekatta ikinci rekatta komple. Sadece birinci rekatta Allah-u Ekber deyip elimizi, şey, birinci rekatta e, ihram tekbirinden sonraki her tekbirde elimizi kaldırıp tekrardan bağlayacak mıyız? Yoksa ellerimiz bağlı bir şekilde, ihram tekbirinden sonra bağladığımız ellerimizi, bağladığımız ellerimizi hiçbir şekilde çözmeden sürekli Allahu Ekber deyip bekleyeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki tane şey var, görüş var alimlerin arasında. Burada zaten tahricinde de vermiş İmam sünnetinde Peygamber sünnetinde Peygamber'in her tekbirle beraber ellerini kaldırdığını rivayet etmiş. Tabi bu rivayet sahih değil. Yani hadis ehlinin yanında Peygamber Aleyhisselatu vesselamın her tekbirle beraber ellerini kaldırdığı rivayeti sahih olan bir rivayet değil. Kimden sahih olmuş bu? İbni Ömer'de. Tamam. Sahabenin arasından ama İbni Ömer'in bayram namazındaki tekbirlerde her tekbirle beraber elini kaldırdığı İbni Ömer'den sahih bir şekilde varit olmuş. Ha Bu İbni Ömer'den varit olunca İki, iki grup alim e, oluşmuş. Birinci grup alim hadis ehlinden demişler ki bu i̇bn Ömer'in kendi fiilidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu konuda bir nakilde bulunulmamıştır. Ondan dolayı sünnet olan tekbirlerle beraber elin kaldırılmamasıdır. Çünkü bu sahabe iştiyatıdır. Tamam. İkinci grup alim ise demiş ki bu aklın kendisinde payının olmadığı İnsanın iştihatla hareket edemeyeceği meselelerdendir. Ve sahabenin bu konudaki tutumu merfu hükmünde gibidir. Çünkü bu iştihadi veya kıyasla yapılabilecek bir mesele değil. Hele bir de demişler bu işi yapan İbn Ömer gibi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a itibada en şedid olan sahabe olunca yani İbn Ömer biliyorsunuz sahabenin arasından en büyük vasfı ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a her konuda tabi olmayı kendine dert edilmesi. Hatta yolda giderken Peygamberimiz diyelim ki eğer bine ile bir ağacın etrafında dönmüş i̇bn Ömer de gitmiş o ağacın etrafında dönmüş ondan sonra yoluna devam etmiş. Ve peygamberimiz bir yerde inmiş ve dinlenmişse i̇bn Ömer de tam orada inmiş çünkü Peygamber burada indi dinlendi diye bu şekilde yapmış. Yani i̇bn Ömer sahabe arasında Peygamber'e itibarıyla en meşhur olan sahabe. Böyle bir konuda Elini kaldırması demek ki mutlaka bu konuda peygamberden görmüş olduğu bir şey var ki i̇bn Ömer elini kaldırmış demişler. Ondan dolayı eller kaldırılabilir. Allah'u alem bu konuda racı olan an bu konuda racı olan insanın arkasında namaz kıldığı imamın uygulaması. Öyle değil mi? Yani çünkü konu ihtilafa açık bir konu olduğu için eğer imam veya beraber kılmış olduğumuz cemaat ellerini kaldırıyorsa biz de ellerimizi kaldırırız. Eğer imam veya usta kılmış olduğumuz cemaat ellerini kaldırmıyorsa biz de kaldırmamız. Çünkü zaten gün istimak günüdür, kalplerin birleşmesi günüdür. Ne kadar az ihtilaf o kadar daha çok bereketdir. Öyle değil mi? İnşallah devam edin. Ve sonra en yokuşla birine kul tekbir etin, her iki tekbir arasında şunu demesi sünnet oluyor. Allahu ekbir, Allahu ekbiru kibriya. Alhamdulillahi kithira. Ve subhanallahi bukratal ve asilan 27 Allah tüm noksan sıfatlardan tenzih eder. Vesallallahu ala Muhammedin nebiyyi, ve alihi ve Peygambere ve âline salat ve selam olsun teslime كثيرا. Lüqate İbn Amir, Ukeyl'in sözünden dolayı Sa'd İbn dolayı İbn Mes'de tekbirlerinden sonra ne söylediğini bilmesi üzerine Kaldı ki, yahmed, yahmedullah'a, Allah ﷻ Peygamberim... yok şimdi Oqba ibn Amir diyor ki, sordu ibn Mas'ud'un, ben pe, ibn sordum, ama yiyoluhu, بعد تكبیرات العیدی, yani şey e, bayram tekbirlerin akabinde ne denir? Dedi ki, قالَ يَحْمَدُ اللَّهَ, Allah hamdedir. وَيُسْنِي عَلَيْهِ Allah Azze ve celle över ve yusalli ala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber'in üzerine sarat ve selam getirir. İbn Mesud'a soruyor, sen ne yapıyorsun diyor. İbn Mesud da yaptığını ibn İbn Amire aktarıyor. Evet. Bara wa bi isnadi bi isnadi ibn Mesudun qaolun ve fi'lan bihaqiyu ibn Mesudun bi isnadi ve söz olarak sadat Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman doğru söyledi. Ebu Abdurrahman'dan kastı kim? Ebni Mesud. وَاِذْ اَتَا بِذِكْرِ بِغَيْرَ هَذَا şayet <tos> bunun dışındaki bir zikri yerine yaparsa فَلَبَأْسَ sorun yoktur. لِيَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الزِّكْرٌ مُؤَيِّنٌ Çünkü burada değerli zikir yoktur. قَالَ اِبْنُ قَيِّمُ اِبْنُ قَيِّمُ İbn-i قَيِّم dedi ki كَانَ يَسْكُتُوا بَي Kısa bir sekteyle ile iki tekbir arasında susar. وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ثِكْرٌ مُعَيَّمٌ بَيْنَ التَكْبِيرَاتِ Tekbirler arasında muayyen bir zikir peygamberler ezberlenmedi. Tamam. Şimdi biz dedik ki birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir getirilir. Ve okuma, yani namaz için Fatiha ve bir onun akabinde okunan sure son tekbirin akabinde okunur. Tamam, burası anlaşıldı değil mi? Yani birinci rekatta yedinci tekbirden sonra, ikinci rekatta beşinci tekbirden sonra. Peki bu arada, yani birinci tekbirle ikinci tekbirin arasında, iki ile üçün, üçün, dördün ilahirihi bir şey okunabilir mi? İbn-i Kayyım'ın da söylemiş olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan, muayyen olan bir zikir bize nakl olunmamış. Yani Peygamberimiz birinci tekbirden sonra şunu okurdu, ikinci tekbirden sonra şunu okurdu falan, içinden ne sesli ne sessiz, bize böyle bir şey varit olmamış. Ama hem sözlü hem fiili i̇bn Abbas'tan İmam Beyhaki Hakk'i bir isnatla i̇bn Mes'ud'un bu zikirleri yaptığını söylemiş. Burada yazılı olan var ya işte Elhamdülillahi kethiran ve subhanallahi bukratan ve Asila ve sallallahu ala Muhammedin ve selleme teslimen kesira diye bu bize nakl olmuş. Şimdi burada tabii yine aynı birinci meseleye döndü mesele. Yani el kaldırma meselesi var ya aynı ona döndü. Bazı alimler demişler ki, burada asıl olan getirilmemesidir. Çünkü Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan bize böyle bir şey nakl olunmamıştır. Yani muayyen bir zikir veya zikir yapıldığı nakl olunmamıştır. Bazısı ise bunun iştihat ile bilinebilecek bir şey olmadığını ve sahabenin bu konuda uygulamasının olduğunu, bunun da Müslümanlar için sünnet hükmünde olduğunu söylemişler. Çünkü bu tip sahabeden varit olan söz ve fiiller demiştik nedir? her ne kadar nispeti mevkuf olsa da hükmün merfudur. Hükmen merfudur demişler. Allahu Alem. Yalnız bize şunu gösterir. Yani bu dileyen yapar, dileyen yapmaz. Ama yapılmasına da yapılmamasına da bir beis olmadığını gösterir. Çünkü sahabeden bir konuda bir kabul gelmişse özellikle biz biliyoruz ki sahabe sünnete ittiba konusunda bizden çok daha hayırlı ve çok daha öncü olan insanlardır. Öyle değil mi sahabe? Hele özellikle yine ikinci isim de aynı i̇bn Mesut, Mesud. Yani sünnete ittiba ve peygamber döneminde olmayan şeylerin açığa çıkması konusunda en şiddet ve en şiddetli olan sahabelerden bir tanesi de İbn-i Ondan dolayı yapılabilir, da bilir, yapılmaya da bilir. Ama yapılacaksa, varit olanın dışında bir zikir yapılmaması daha evladır. Öyle değil mi? Eğer yapılacaksa, varit olanın dışında bir zikrin yapılmaması daha evladır. Evet. وَإِنْ <gülüyor> شَكَّ ...şayet tekbirlerin adedinde şüphe ederse... bana alel yakini... ...yakın üzerine bina ...ve huvel akallu... ...o da en azından... ...şimdi diyelim ki sen tekbirleri getirmeyi unuttun... ...var mı sana bunun bir sıkıntısı? İhram tekbirinin dışındakileri yok... ...zaten sünnettir... ...yapmasında bir problem yok... ...ama diyelim ki... ...tekbirleri getiriyorsun sayısında şüphe ettin... ...ne yapacaksın? Yani altıda mıyım, beşte miyim dedin... ...şüphe ettin... Dedi ki, yakin üzerine bina eder. Yakin üzerine bina eder. Peki yakin nedir? Cumhuriyonlara göre de bir şey. En az olan hadir. Abdurrahman ibn-i Avru hadiseyi getirmişlerdi. Hmm. Tabi bu hadisi zayıf kabul eden Hanefeler, şey olsaydı, Teymiyye'de başka bir şey de bunu açıklamışlar da. Bunların en yani doğal dolardan <gülüyor> Biz demişiz ki adetlerde sayılarda namaz içerisinde e, şek oluştuğu zaman yakın üzerine bina burası kesin değil mi yani şek üzerine değil yakın üzerine bina edilmesi gerektiği burası kesin bir noktamı ittifak noktası burası alimler arasında. Lakin yakın nedir burada ihtilaf var yani yakinin tefsirinde ihtilaf var cumhur yakini az diye tefsir etmişler öyle mi ve o demişler neden demişler? Seyyü secdesi ile alakalı Sünenlerde varit olan Tirmizi'de özellikle Abdurrahman İbni Avf'ın rivayetini getirmişler. Abdurrahman İbni Avf'ın rivayeti kime benzer bir rivayeti var? Abdurrahman İbni Avf'ın Ebu Said'in'l-Hudriye. Yani rekatlarda şek edilirse Peygamberimiz ne diyordu? Şekki atsın yakın üzerine bina etsin. Burası ittifak olan nokta. Peki yakın nedir? Abdurrahman İbni Avf'ın rivayetinde ne diyordu? Az olanın üzerine bina etsin. Yani iki üç mü? Az olan hangisi? iki? O zaman ikinin bin üzerinde bina etsin. Biz dedik bu rivayet zayıftır. Bu rivayet zayıf olduğu için de neye dönülür? Lugata dönülür. Öyle değil mi? Lugaten yakın olan nedir? İnsan için yakın olan insanın kalbinin kendisinde mutmain olduğudur. Altı mı yedi mi dedin en çok hangisi kafana yatıyorsa onun üzerine bina edersin. Şeye devam edersin. Tekbirlere devam edersin. Evet. Ve ve en nesye tekbir az sen teyzzayı, tekbiri unutursa, hadde şerâf ve kıraati, kıraate başlarsa, sakata, yani sakata ondan düşer o tekbir. لِيَنَّهُ سُنَّتُونَ Çünkü o sünnettir. فَاتَ مَحَلُّهُ مَحَلُّهَا Onun yerde geçmiştir. Ha. Diyelim sen Allahu Ekber dedin, ihram tekbirini getirdin mesela. Ondan sonra işte Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin dedin, başladı. Sonra aklına geldi ki, senin yedi tane tekbir getirmen lazımdı. Yedi tane tekbiri getirmeden direkt kıraata geçtin. Kıraati kesip tekrardan tekbirleri getirebilir misin? Getiremezsin. Çünkü sünnetti, mahalli geçti artık. Yani sünnete tekrardan dönmek yoktur. Hani bir sünneti eğer terk edip başka bir şeye geçtiysek, başka bir rükne veyahut da vacibe geçtiysek, tekrar başka bir sünnete geçtiysek, tekrardan geriye dönüp o sünneti yapmak ne değildir? O sünneti yapmak yoktur. Onun için geçti artık. Evet. Wa kad izrakal man mu'allim al-imama. Yani şeride imamı idrak edersen, ba'de mesra'ati'l-khurati, karate başladıktan sonra hemen imamı idrak ederse, lem yati bi't-takbiratiz-zawaidi, tekbirleri getirmez. Ev edrakahu r-rak'an ba'da unuhu ederken idrak ederse, zayıf tekbirleri getirmez. Fe in lahu getirir. Sonra lükî yapar. وَلَا يَشْتَغِلُوا بِخَدَاءِ tekbiri, Tekbirin fazla etmek ile meşgul olmalısın. Herkese imam kaçırdı, bu sefer de memum kaçırdı. Yani geldik ki imam kıraate başlamış veya altıncı tekbirede yetiştik veya dördüncü tekbirede yetiştik. Geriye dönük tekbirleri getirmek yoktur değil mi? Çünkü imam ne için kılınmıştır? اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَنْ مَبِهِ Kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Biz de yetişmiş olduğumuz yerden devam ederiz, onların kazası da olmaz Vesalatul Aid iki bayram namazı iki rekattır. Yahilü'l bil kıraat, imam kıraatında cehleder. Ebu'l İbn Ömer'in sözünden dolayı kendileri salatlar için, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçeği bu kıraat-i fil namazında ve bayram namazında peygamberimiz kıraati fakat acma alimler alazik imamlar alimler bunun üzerine Ve nakaluhu ve nakalehu el an selefe halef nesleten nakletmiştir. Veslega amr-ı üzerine etmiştir. Evet. O zaman şeyin bayram namazının kılınış şekillerinden bir tanesi de nedir? Kıraat bayram namazında cehren okunur. Bu da ümmetin üzerinde icma etmiş olduğu meselelerdendir. Hem sözlü hem de ameli olaraktan. Kast ettikleri burada nedir? Ee, kıraat nerede okunur? Her rekatta son tekbirin akabinde. Yani birinci rekatta yedinci tekbirden sonra, ikinci rekatta beşinci tekbirden sonra. Peki ne okunur sünnet? Şimdi onu söyleyecek. وَيَفْرَوْ <gülüyor> ve yatra fi rak'at al-thaniyah lil-vasiyah til okur. Dekavet semra ta semra'nun dolayı inneviye suva'desine peygamberimiz kele kevfilaydini kibayran okuyordu. Bismi rabbike alaihi, subihis rabbike alaihi ve ala ta'ike hadisul vasiyah Ahmedu bi yartabeti Kamer Suresini li ma fi sahih-i muslim müslim sayında olduğundan dolayı vesulüneni ve sünnetlerde vaga iyiye ve bunun dışındakilerde ta enne sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ki hani yaqra'u biqaf ve yartabeti veya iqtarabeti Kaf Suresini ve Kamer Suresini okuyor. Hı. <Sessizlik> Kalı çekul İslam ümmeti temizliğe, temiz çığosayı şey temizliği ki mehme qara'a bihi mehme qara'a bihi caz jaza Hangisini okursa okusun Cayzir kemete cuzuru feraatu fi nahvihi min salawati bunun dışında olan da firan caiz olduğu gibi lakin in kara kaf ve iqtarabat kaf ve kamer suresini okursa veya nahvi zalik yimma caa fi'l eseri esede valid olan bunun ismekileri okursa kendi saf güzel olur. Vaken qiraatu ve al yok mu orada? Yok mu ve qala al ve قال ابن القيم وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم, peygamberimizin kıraati idi fil mecamia al kibari büyük toplantılarda bisuvaril muhtemileti alel tevhidi tevhidi kapsayan sureleri peygamberimiz okurdu yani genel kalabalıkların toplandığı meclislerde peygamberimiz tevhidi müstemel olan sureleri okurdu vel emri vel nehi emir ve nehi vel mabda vel maadi yaratılış ve tekrardan diriliş yani döndürülüş ve kasasül enbiyâi ma ummimihim peygamberlerin ümmetleriyle kıssaları ve <gülüyor> ma amalellahu Allah onları yalanlayan ve onlara kafir olanlara nasıl muamele ettiğine dair ve mahalle bihim el helak ve eşkae onlara hulul eden helak ve şaka yani mutsuzluk ve onlara gelen helakları وَمَنْ آمَنَ بِهِمْ وَسَدَّقَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّجَاتِ وَالْعَافِيَةِ Ve onları doğrulayan ve onlara iman edenlere Allah'ın verdiği afiyet ve kurtuluşu içeren, kapsayan sureleri okurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani şeyden sonrası, اَلْمُجْتَمِلَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ Bundan sonrası tek cümle. Zaten o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel toplantılarda okuduğu surelerin, genel sıfatlarını İbn Kayyim Cevziye bize saymış olduğu evet şimdi normalde Şeyhülislam Müteymiye'nin de dediği gibi hangi sureyi okursa okusun imam Fatiha'dan sonra Fatiha'yı okuması lazım. Fatiha bir namazın kabul olabilmesi için namazın rüknüdür. Ama onun dışında hangi sureyi okursa okusun olur. Öyle mi? Ama ne diyor Şeyhülislam Müteymiye eğer eserde varit olan sureleri okursa bu daha güzel olur yani Peygamberimizden ne akıllı. Peygamberimiz de genelde bayram namazlarında ya e, Kaf ve Kamer suresini okurdu, değil mi? İki surende temel özelliklerini e, korkutucu olan sureler yani insanların başına gelecekleri, insanların kıyametten karşılaşacakları Allah'tan ne beklediklerini anlatan sureler ya da Sebhihisme Rabikel Aleyhile Egaşiye suresini Peygamber Aleyhisselam okurdu. Ha okumasan da olur ama okusan daha güzel olur, tamam? İbn-i ise genel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toplu halde kıldırdığı namazları inceledikten sonra bu namazların ortak vasfı şudur diyor. Peygamberimiz kalabalıkların toplandığı yerlerde okuduğu sürelerin genel özelliği işte içerisinde tevhid, Allah'ın emirleri ve nehileri, insanın yaratılış evresi ve tekrardan Allah'a döndürülüş meselesi ve peygamberlerle ümmetlerin arasındaki ilişki yani yalanlayanların başına gelenler bir de peygamberleri doğrulayanların onlara iman edip destek verenlerin Allah'tan karşılaştıkları mükafatları anlatan, bunlara dikkat çeken sureleri okurdu peygamber aleyhissalatü vesselam. Gerçekten de öyledir. Çünkü biliyorsunuz yani namaz bir bütün olarak namazdır. Öyle değil mi? Namaz bir bütün olarak namazdır. Namazın içerisindeki tek bir noktayı kaçıran insan namazdan elde edilecek faydaları ve maslahatları elde edemez yani mesela diyelim bir adam namazda kıraate önem gösteriyor ama secdeye rukiye önem göstermiyor veya secdeye rukiye önem gösteriyor ama namazda kıraate önem göstermiyor veya ikisine önem gösteriyor kıyama önem göstermiyor ee, hiçbir şey yok yani insan bundan gerektiği gibi istifade edemez hangi namazdır tam anlamda insanlara fayda sağlayacak olan her şeyi gözetilmiş olan bir namazdır yani insanı fuhşiyattan alıkoyan İnsanı huşu mertebesine çıkaran, insanın namaz kıldığı zaman Allah'ın kulu olduğunu insana hatırlatan, aradaki bağı kuvvetlendirdiğini insana hatırlatan namaz, her şeyi düşünülmüş olan namazdır. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazları da dikkat ederseniz böyledir. Yani bu şunu gösterir, Peygamber aleyhissalatu vesselam umumi bir yerde namaz kıldığında okuduğu surelerin cinsi farklı. Öyle mesela cuma günüyle ilgili hatırlıyorsanız ne demiştik? Cuma gününde okuduğu bütün sürelerde asıl olan ne? Kıyameti anlatıyor. Çünkü kıyamet hangi gün kopacak? Cuma günü kopacak. Yani bu bize şunu gösterir. Peygamber Vesselamın namazları böyle rastgele yapılan şeyler değil. Çünkü Peygamber namazın önemini bildiği için, namazın Müslümanın hayatındaki önemini belki bildiği için namazın içindeki noktalara çok dikkat ediyor. İşte kıraatına, rükusuna, secdesine vesaire çok dikkat ediyor. Buradan biz de kendimize bir ders çıkarabiliriz. Yani gece namazında okunacak e, sureler ayrıdır. İnsanlara namaz kıldırırken okunacak sureler ayrıdır. Arkamızda okuduğumuzu anlayan insanlar bulunduğunda onlara okuyacağımız sureler ayrıdır. Öyle değil mi? Bir konuşma yapılır. Bir vaaz verilir. Akabine namaz kılarken o vaazın özetleyecek olan ayetleri yani son artık kalbe, kulağa mühür olarak Allah Azze ve Celle'nin sözlerini vuracak aynı konuya müştemil ayetleri okumak. Bunlar insanlar üzerinde tesiri namazın insanların üzerindeki etkisini daha fazla artır. Tamam? Evet. Devam edelim mi? Duralım mı? تمام ان الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين